Sallu على رسولنا محمد، Allahümme salli ala Muhammed ala şefii zhunubina Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ala qabibi kulubina ve kurrati Muhammed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 فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم Ta'iz billah Bismillahirrahmanirrahim Tayyaran al-kalamati al-ishak kim mimma anzalna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 حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولرجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا تهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجراد الكريم لي صدري. ويسر لي امري. رحل العبدة من لساني يفقه قولي. اللهم احفظنا عن شرور الاشرار. والحكمة bi ibadikal ibrar Allahumma ikrimna fahman nabiyyin rahis wal ve wa ilhama malaiketil mukarrabin amin ve qala an Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Es-sakitu haqqi şeytanın akhresi. Sabaka Rasulullah fîmâ qâl Elke mâ qâl el-nebiyyü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem Cemaat-i Zaman zaman hatırlatmaya çalışıyorum Kur'an-ı Kerim bütün beşeriyetin bütün insanlığın kitabı olan bütün zamanlar ve mekanlar içinde geçerli olan yani modası geçmemiş devresi kapanmamış getirdiği hükümler kıyamete kadar geçerli olan Kur'an-ı Kerim'in başlı başına bir mucize olduğu peygamberimizin en büyük mucizesi olduğunu ve benzerini bütün insanlık birleşse ortaya koyamayacakları bir kitap olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Kur'an'ın üslubu da bir mucizedir. Yani içindeki hükümlerin temas ettiği meselelerin benzerini ortaya koymak mümkün olmadığı gibi Anlatış tarzı, meseleleri beyan ediş tarzı, üslubu da başlı başına bir mucizedir. Hiçbir kitap, hiçbir meseleyi Kur'an gibi bir üslupla, Kur'an'ın üslubuyla anlatma imkanına sahiptir. Çünkü beşerde böyle bir güç yok. Kur'an'da konuşan Allah'tır. Celle Şaniye. Kur'an'ı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ediyor ama Kur'an'la Hz. Muhammed konuşmuyor. Kur'an'da ne söyleniyorsa o Allah'ın kelamıdır. Belki Peygamberimizin söylediği de var Kur'an'da ama bunu da Allah anlatıyor. Onun konuşma tarzını Allah kendi üslubuyla anlatıyor. Direk ve toplayın, topla. ve anlatma tarzı. Söylüyorum, Kur'an bazen doğrudan doğruya meseleleri ifade ediyor. Açık açık, net bir şekilde bazen de dolaylı yoldan izah ediyor. Yani bir başka hadiseyi örnek olarak gösteriyor. Elde etmemiz gereken neticeyi biz bu olay üzerinden elde etmiş oluyoruz. Şu ana kadar gördük ki firavun üzerinde kötü devlet adamı tipini tasvir ediyor firavun. Firavun üzerinden bütün dünyanın o zalim Allah'ın nizamıyla bağdaşmayan devlet adamları izah edilmiş oldu. Firavun'un şahsında. Tabi o özellikleri, o karakteri taşıyan her devlet adamı, Her devlet adamı. Yani nübüvvet müessesesine karşı koyan, risalet müessesesine karşı koyan, ilahi kitaplarla anlaşamayan, ilahi kitaplara hayatında yer vermeyen, Allah'ın koyduğu nizamı tek kelimeyle tanımayan herkes, hangi dönemde yaşarsa yaşasın adı ne olursa olsun başında bulunduğu ülke hangi ülke olursa olsun hiç tereddüt etme o da zamanının gününün kralı. Halk onu diye bilmeyebilir, o isimle yad etmeyebilir ama karakteri aynen onun karakter olduğu için ondaki vasıfları taşıdığı için onu da Firavun gibi görmek lazım. Ve Firavun'u nasıl tanıyorsak ona karşı tavrımız neyse o Ali Veli adıyla karşımıza çıkan o Firavun'u da mutlaka tanımak lazım. Bunları <gülüyor> Kur'an-ı Kerim uzun uzun değişik surelerde beyan buyuruyor. Şimdi mesele değişiyor. Değişiyor mesele. Firavun'la ilgili ayetler Resulullah'a yani peygamberimize bu ayetler geldi Firavun'u anlatan bu ayetler bu ayetlerle de bu bir farklı mesaj verildi şimdi halbuki asıl muhatap Firavun değil Kur'an'da Allahu Zül birinci muhatabı Hz. Muhammed'dir söz yine döndü dolaştı yerine geldi hani dere aka aka yatağını bulur. Asıl muhakkak kimse, yine ona dönüyor mesela. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Celle Şahinu فَاِنْ كُنْتَ Bizzat Resulullah'a hitap var. Yani sanki Peygamberimiz Allah'ın karşısındadır, yüz yüze konuşuyor gibidirler. Arada Cebrail var, aleyhissalatu vesselam. Bu vahiy böyle ulaşıyor ama e Allah'tan kimse uzakta değil tabi. Bize can damarımızdan daha yakın. وَنَحْنُ akrabu اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz o nefse insana avurt diyor tıp dünyası can damarından daha yakınız. O. Ona vurulan sana daha yakınım, diyor Cenab-ı Hak. Her insana bu kadar yakın. Peygamberimize hitaben buyuruyor ki, Ya Muhammed, eğer sen bir şüphe içindeysen, sen, neden şüpheleniyorsan, mimma enzanna ile Sana indirdiğimiz bu Kur'an'dan dolayı sana inen bu ilahi hükümler bu ayetlerden ötürü yani onlardan kaynaklanan onların in iniş, kaynaklanan bir şüphenin içindeyse olması mümkün değil peygamberimizin yani şayet sen de bir beşersin karşında milyonlarca kişi var. Her birisi senin hak dediğine kara demeye çalışıyor. Hak dediğine batıl demeye çalışıyor. Böyle içinden acaba bunlar mı haklıdır? Yoksa ben mi yanılıyorum? Bunlar mı haklıdır gibi böyle en küçük bir tereddüt, en küçük bir şüphe geçecek olursa, geçmez ama, muhalifat, paraza böyle bir şey olursa, onun açıksız olduğunu o şeye de yer olmadığını ortaya koymak istiyorsan anlamak istiyorsan es elinlediğine yekraunel el lil senden önce peygamber sıfatıyla sen ortaya çıkmadan önce peygamberliğini nübvetini ilan etmeden önce yaşamış diğer insanlar bilmekler var kitap okuyan başkaları var. Yani Yahudiler var. Tevrat ehli geçiniyorlar. Hristiyanlar var. İncil'i okuyorlardı. Senden önce kitap okuyan o topluluklara sor. Kendini onlara sor. Halbuki seni şüpheye düşüren onlar yani seni şüpheye düşürmeye çalışan etrafındakilerini ülkeye sevk eden, inkara zorlayan o adamlara sen git sor. Çünkü onlar senden önce inen Tevrat'ı okumuşlardı, İncil'i okumuşlardı. Okudukları Tevrat'ta seninle ilgili sana inen kitapla ilgili, senin peygamberliğinle ilgili geniş bilgiler var. İncil'de geniş bilgiler var git onlara sor. Yani ben peygamber olduğumu ilan ediyorum. Bazıları da şüpheye giriyor. Sayı sizin kitaplarınızda benim hakkımdaki bilgiler nelerdir? İnsaf ehli iseler sana diyecekler ki sen bir peygambersin. Çünkü senin hakkında bilgileri var. Sen gelmeden önce seni biliyor bunlar. Ve ibkala ise bü meryem. Ya Beni İsrail Hatırla diyor Cenab-ı Hak Kur'an'dan bir ayet İsa Aleyhisselam Meryem'in oğlu İsa dedi ki Ey İsrail oğulları İnni Resulullah İreyim Musaddiken nimabeyne yedeyim Tevrat Ben size Allah'ın gönderdiği bir Resulüm, bir peygamberim Benden önce inen Tevrat'ı korunamak, tasdik etmek üzere gelen bir peygamberim يَتِي مِنْ بَعْدِسْ مُهُ Benden sonra adı Ahmet olan bir peygamber gelecektir. وَنُرَشْرًا بِرَسُولٍ يَتِي مِنْ بَعْدِسْ مُهُ Ahmed. Benden önce inen Tevrat'ı tasdik ediyorum, o hak bir kitaptır, Allah'ın kitabıdır. Onu tebliğ eden Hz. Musa hak bir peygamberdir diyorum, ve benim arkamdan gelecek bir peygamberi de size müjdeliyorum ki adını da veriyorum, adı da Ahmet'tir. Onlara sor diyor, onlara sor. Senden önce kitap okuyan, Tevrat'ı okuyan, İncil'i okuyanlara, insaf ehli olanlara sor. Orada senin vasıflarını görecekler sen değil, senin cemaatının özellikleri orada var reyfetin sonunda Muhammedun Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür Allah'ın Resulü'dür vellezine mahu eşiddahu alel kuffar ruhama ubeynin onun beraberinde bulunan insanlar o Muhammed'e iman eden sallallahu aleyhi ve sellem onun yanı başında yerlerini alan onun yanında yerlerini alan kimseler öyle kimselerdir ki eşidgâv ve ekifâh bu dini inkar eden kafirlere karşı son derece şiddetlidirler. Dik baş, vakarlı, şahsiyetli adamlar. Hiçbir kafire boyun eğmez. En küçük, bir tenezzülde bulunmaz kafire. Bin dik adamlar. Bahsi, o, şahsiyetli, vakarlı karakterli adamlar. O beraberindekiler. Ama eşit davalel kutfari bu hama udaynevul. Kendi aralarında son derece merhametli. Gayet yumuşak. Bir Müslüman gördü mü ayağına paspas olur. O Müslümanın ayaklarının altına kendini serer. Benim omuzuma bas, benim başıma bas. Diyecek kadar mütevazidirler. Müslümanlara karşı kendi aralarında fevkalade şefkatlı, merhametli, insaflı ama İslam'ı kabul etmeyen, İslam'a düşman olanlara karşı da çok şiddetlidirler. Evet, bunlar bu şekilde tarif ediliyor. fit مَسَلُهُمْ ve التَّوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ دِلِيكِ bu Müslümanların bu özellikleri Tevrat'ta da böyle anlatılmıştır. İncil'de de böyle. Yani değil peygamberimizin kendisinin ona iman edenlerin özellikleri dahi anlatılmıştır. Yani bunlar zannetmeyin ki Müslümanları tanımaz bu herifler. Tevrat okuyorsa tanıyacak. İncil okuyorsa tanıyacak. Müslümanların hiçbir zaman zorba olmadıkları, zalim olmadıkları, yağmacı olmadıkları Tevrat'ın beyanıyla, İncil'in beyanıyla sabit. Ama aramızdan seçip de yetiştirdiklerini nasıl yetiştiriyor bu Yahudi ve Hristiyanlar? Efendim İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesiyle İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesiyle Fatih'in İstanbul'u fethetmesi arasında hiçbir fark yoktur diyecek kadar alçalan adamlar var. Ama asıl alçaklık onların hocaları olan o Yahudilerde ve Hristiyanlardadır. Asıl şahsiyetsiz, yalancı, sahtekar onlar. Örneğin Alman tarihçisi Hamer var. 18 ciltlik müthiş bir Osmanlı tarihi yazıyor. Ne acı! Osmanlı tarihini bir Alman yazacak ne, ne yazacak bilmiyorum yazar Fatih dönemini şişiriyor şişiriyor böyle Fatih'i büyütüyor onu yeryüzünde yerleştirecek yer bulamıyor ona sonunda diyor ki Fatih niçin bu kadar büyük çünkü Fatih'in annesi diyor bir Fransız kadındır veya Macar asıllı bir kadındır filan anasından geliyormuş bu büyüklük Allah rahmet eylesin İmam hatip okullarında yazdığı ders kitapları hala okutulan ve halk için yazdığı Peygamberimiz İslam dini ve aşereyi mübeşşere adını taşıyan 500 sayfa civarında bir kitap Zekai Konra, 75 yıllık bir tarihçiydi bize de dört yıl hocalık yaptı. Derdi ki Allah rahmet eylesin. Fatih'in annesinin adını bilmeyen benden geçerli not alamaz. Onu sınıfta bırakırım. Baştan pazarlıklıyım. Parmaklarını şöyle tızar. Fatih'in annesi Kastamonu'lu bir parmağını kapatır. İsfendiyar oğullarından Hatice Alime Sultan. Yastamunulu, İstendiaroğullarından Hatice Alime Sultan'dır. Anası belli. Ona bir Fransızı anne gösteriyor. Efendim yine de üstünlük batıdan geliyor. Bunlar yalancı. Şahsiyetsiz. İlim adına her türlü cinayeti, her şeyde her türlü cinayeti bu adamlar. Batı bu. Ama bizi batırdı, kendisini de batırdı. Sor onlara eğer bunlar şahsiyetli karakterli adamlar olsaydı Hz. Peygamber'in Tevrat'taki vasıflarını değiştirmezler. Tevrat ondan bahsediyor onu alametlerinden tanıyorlar ki genç yaşında iki seyahatı vardır Peygamberimizin bir Şam'a bir de Yemen'e 12 yaşlarında bir kervanla Şam'a doğru gitti. Başının üzerinde bir bulut. Onu takip eder. rahip Bahira, meşhur tarihlerde Bahira isimli ama Hazreti İsa'ya inanmış, doğru inanmış bir e, rahip, bir papaz. Bu bulutu görüyor, takip ediyor kervanı. Ve kervana yaklaşıyor. Ebu Talip var o zaman kervanda. Ve peygamberimize yanaşıyor. O buluttan bak hep gölge altında. Yani onu özel bir himaye gönleğini sıyırttırıyor. Sırtına bakıyor. İki kürek arasında nübüvvet mührü var. Saygıyla öpüyor. E diyor ki aman buradan geri dön. Bu denen mevkiden onları geri çeviriyor. Çünkü Yahudi hahamları bunu görecekler, tespit edecekler, bu çocuğa zararlı olurlar, kötülük kastedebilirler, buradan geri dön Ve Mahira'nın tavsiyesine uyarak amcası geri dönüyor, orada. Efendim, 25 yaşlarında da bir Yemen'e doğru seyahati vardır Peygamberimizin, o zaman amcası Zübeyir bulunuyordu kabrilerin içinde. Yani, biliyorlar. Bilmediklerinden değil, küfr inadi bunların için. Mevcut bilgileri siliyor, inkar ediyor, yok böyle bir şey diyor. Bunlar temelde yalan gibi de var. Kendi kitaplarına inanmamış adamlar. İnandık dedikleri kitaplara inançları yok bunların. Cenab-ı Hak hem peygamberimize, o kitap var onun hakkında geniş bilgi bulunduğunu haber veriyor. Tevrat'ta, İncil'de seninle ilgili malumat vardır diyor Peygamberimize. Hem de o sahtekarlara siz kendi kitaplarınızda Muhammed'le ilgili bir bilgi yok diyorsanız demek ki kitabınızı siz değiştirdiniz. Orada o bilgi var, siz onları bozdunuz. Hem bunların sahtekarlığını, tahrifatçılığını ortaya koyuyor hem de Peygamberimiz'i bilgilendiriyor ama Eğer olmaz ya, paraza şüpheye düşecek olursa, sana inen kitaptan ötürü bir tereddüt geçirecek olursa, senden önce kitap okuyanlara git sor, ben hakikaten son peygamber miyim? Sana söyleyecekler. ki Medine'lilerle kavga ediyordu Yahudiler, Medinede üç kabile, Beni Kurayza, Beni Kaynuka, Beni Nabir diye üç Yahudi kabilesi vardı. Öf ve Hazrash kabileleriyle boğuşurlar ve teselli olmak üzere derlerdi ki, son Peygamber gelsin, onun askerleri olup bakın size neler yapacağız. Halama jahum ma arahum onlar beklenen o son peygamberin Yahudilerden geleceğini bekliyorlardı. Fakat onu anlayınca, tanıyınca diyor Cenab-ı Hak hemen onu inkar kavuştular. Yahudi değil çünkü Arap asırında olduğu için peygamberimiz Yahudi menşeli olmadığı için onu inkar ettiler. Bizim zamanlılar da gayret ederler. Hz. Muhammed'i türkleştirecekler. Sana ne faydası var? Ya Türk olsa ne faydası var? Arap asıllıdır. İnanmayan Araba ne faydası oluyor ya? Hiçbir faydası yok. Efendim İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya'lıdır. Yani Dicle ve Fırat şehirlerinin arasına, Irak arazisine Mezopotamya diyorlardı eski Romalılar, Yunanlar. Efendim o şehirlerden Sümer şehirlerinden 10 şehrinde doğdu. Sümeriler Türk'tür. İbrahim Aleyhisselam da Türk'tür. Efendim Hazreti Muhammed onun oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. O da Türk. Yani bu kadar uydurma yalan olamaz ki ya. Bu kadar açık yalan olamaz. Kur'an'da onun açık açık peygamber olduğu Arap asıllı olduğu söyleniyor Can, Niye azmedemiyorsun sen? Ne oldu? Katında evetim şu yüklü bu yüklü üstünlük sağlamak mümkün değil. İnne ekremeküm indallahi etkac. Allah katında sizin en şerefiniz, en faziletliniz en değerliniz Allah'tan en çok korkanınız. Allah'ın emir ve yasaklarına en çok hanginiz riayet ediyorsanız Allah katında en kıymetli insan odur. اِنَّا خَلَقْنَا كُمِّنْ دَكَرِمْ Biz sizi bir erkekle bir dişte yarattık. Herkes Adem ile avan çocuklarıdır. Ne diye sen övünmeye kalkışıyordun? Geçen hafta söyledim. Tevrat böyle bir şey söyler mi? Allah'ın kitabında böyle bir şey olur mu? Yahudinin Tevrat'ı diyor ki, yeryüzünün efendisi Yahudidir. Bütün insanlık Yahudinin kölesidir ellerindeki tavrat bunu yazıyor. Böyle ilahi bir kitap olur mu ya? Halbuki Kur'an da diyor ki: İnne ekremekum indallah yetak. En hayırlınız takvaya en ilahe olanınızdır. Peygamberimizin hadisi: Ennasu sevasiyetin ki eslan Bütün insanlık bir tarağın dişleri gibi eşit araktaki dişlerin hepsi o tarağın dişleridir ya. Başka bir tarağın dişi değil O tarağın dişidir. Efendim la fable la ala acemiyin Arap'ın Arap olmayandan bir üstün tarafı yok. Arap olmayanın da Arap'tan bir üstün tarafı yoktur. La fable illa bir tekma. Üstünlük ancak Allah doğrusuyladır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edin. Oraya buraya sığınmakta bir fayda yok. Sor bu adamlara. Sor bu adamlara diyor. Ve Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki لَقَدِ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ Vallahi kesinlikle Rabbinden sana hak gelmiştir. Allah'tan sana inen bu kitap haktır. Sabitdir, vakidir. Yüzde yüz var. Sana Allah tarafından gelmiştir. Helal cehur nennemin elmemteriydi. En şeytiri haddi. Sakın ha ne nefasına olur dursun. Kur'an mevzuunda şüpheye düşenlerden olma. Nasıl propaganda yürütürlerse yürütsünler. Ne derlerse desinler sakın şüpheye düşmeyesin Burada ne var? Peygamberimiz de bir insandır o inkarcıların iddiaları onu da müteessir kılıyor. Etkilenmemesi mümkün değil. Yani inanmıyor karşı tarafa ama ciddi bir üzüntü geçiriyor. Yani. Cenab-ı Hak zaman zaman bütün bunlar peygamberimize bir tesellidir yani. Bu sana haddinden gelen bir haktır. Doğru bir kitaptır, kesin bir kitaptır. Falanca şöyle dedi, filancı böyle dedi. Bunların hiçbirisinin değeri yoktur. Bu yüzde yüz hak bir kitaptır. Sen şüphecilerden olma. Yine çok tekrar ettiğim bir ayettir. Çok üzülüyor Resulullah. Çok değişik iddialarla onun karşısında konuşuyorlar. Kad nâlemu İnnehu leyahzunu kellezî Habibim, onların konuştukları, söyledikleri sözlerin seni üzdüğünü, rahatsız ettiğini kesinlikle biliyoruz biz. Dünyada bir beşer olarak sen niye üzülüyorsun diyor ya. Onlar seni yalanlamıyor ki. İkâr ettiği, yalanla tekzip ettiği sen değilsin. Sen Peygamber değilim. Deçik ortaya bak, dünya ne büyük adamı sayırlar seni, bir anla. Hiç Peygamberlikten önce öyle sayıyorlar mı bir ayet Fakat zalimler, <gülüyor> bu kafirler Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar. Onların yalan dediği şey Kur'an, İnkar etmeye çalıştıkları şey Kur'an'dır. Kur'an'ı aradan kaldırsak herkes senin dostuna yürütüyor. Herkes sana dost olur. Onların işi seninle değil benimledir demek istiyor Allah. Benim inkara çalışıyor bu erikler. Kur'an'ın minkirleri Allah'ın minkirleridir yani. Bir başkası değil. Onun için aldırış etme. Hiç onlara beterlik vermeyeceksin. <gülüyor> Biz de Camiye geliyoruz, bak inanmış kişileriz. İnananlar olarak cuma namazındayız. Kur'an'a da inandığımızı söylüyoruz. Efendim, Kelamullah'tır, Kelam-ı Kadim'dir türlü tabirlerle anarız. İçindeki hükümleri müzakereye geçtiğimiz zaman toptan böyle gösteriyorsun. Bu ne? Kur'an-ı Kerim diyor. Buna imanın var mı? Tabii diyor. Yok. Yok. Sen demek bunu kabul ediyorsun bu kitabı, Evet. Açalım bakalım. Mesela, faizi yasaklayan ayetleri okuyorsun. İnandığım bu kitap faize bir yasak getiriyor. Ama hocam, aması yok. Ama dediğin an iş bitti burada. Bu an tartışması yok arkadaş. Bunu Kur'an mı söylüyor? Faiz haramdır, yasaktır diye Kur'an mı? Ah, ne? demek zorundasın sen hala felsefe yapıyorsun Kur'an'ın karşısında yani Allah ile pazarlığa geçiyorsun sen bunu nasıl yasaklarsın böyle şey olur mu Kur'an'ın başından başlıyoruz Fatiha suresiyle işte sureleri böyle ele aldıkça zina ayeti geldiğinde zinacılar kopuyor hırsızlığı yasaklayan ayet geldi mi hırsızlar kopuyor. Efendim insan öldürmeyi yasaklayan ayet geldi mi katiller kopuyor. O suç erbabı kendi işinin suç olduğunu anlatan ayetleri duydukça kafasını çeviriyor. Kur'an'da وَمَنْ اَظْرَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ سُمَّ kendisine Rabbisinin ayetleri, Allah'ın ayetlerindeki hükümler hatırlatıldığı zaman yüzünü çeviren, bu ayetlere ilgi duymayandan daha zalim kim olabilir diyor Allah ya? En zalim adam bu işte. Allah'ın kitabından ayetler okuyorsun, o ayetlerin içindeki hükümleri anlatıyorsun, senin davranışın tatbikatın bu ayetlere ses düşüyor. Gel bunları düzelt. Fırsat elindeyken diyorsan adam kabul edecek yerde, teslim edecek yerde başını çeviriyor. Benim nazarımda en zalim tip budur diyor Allah. Sen bir de diyorsun ki bana o öyle bir adam ki Şimdi bazı gavruları methediyorlar karıncayı gitmez hocam diyor karıncayı incitmez de karıncanın halikini incitiyor ama ne faydası var onun yarattığı küçük bir varlık olan karıncayı incitmiyor o ama o karıncayı yaratan Allah'ı tanıyor. onu incitiyor bunun nesini beğeniyorsun sen ben bunu anlamıyorum o karıncayı incitmez gördüğün adam en zalim adamdır niçin? ayetleri bir tarafa atıyor ya Kur'an'ı bir kenara içiyor. İşte bu ülke maalesef, yani bize çevirirsek İbre'yi, bu ülkenin insanların çok önemli bir kısmı zalimdir. Niye? Kur'an'a Kur sırtımızı görmüşüzdür biz. Kimler bunlar? Şu anda cuma namazına gelmeyenler değil, siz siz! Hiç darılmayın bana! Sizi kırmak için, sizi incitmek için, gücendirmek için konuşmuyorum, vakayı söylüyorum. Allah'ın kitabı, Kur'an'ı öğrenirse çocuğun harcandı kabul ediyorsun kendini. Bir Müslüman çocuğu okumaya başladığı zaman, yani okuma yaşına geldiği zaman, yazacak çizecek, kalem tutacak yaşa geldiği zaman ilk defa neyi okuması lazım? Sen bir Müslümansın bana bir söyle bakayım. Bu Müslümanın çocuğunun okuma çağına, okuma yaşına geldiği zaman okuması gereken ilk şey ne? Sen bir Müslümansın bana bir söyle bakayım. Bu Müslümanın çocuğunun okuma çağına, okuma yaşına geldiği zaman okuması gereken ilk şey ne? Elif diyecek bu çocuk ilk defa. Yırtılsan da bunu söylemesi lazım. Elif niçin? Allah'ın isminin ilk harfidir o. Allah lafının ilk harfi. Onun isminin birinci harfiyle işe başlaması lazım. Kur'an'ı saklıyoruz bu nesilden. Ey zalim topluluk! Vallahi çocuğunu Kur'an'dan uzak tutan, çocuğunu içinde Kur'an olmayan bir eğitime teslim edenler ne yaparsa yapsınlar zalimdir. Sen nasıl kitabın kitabını, inandığın kitabı yavrum dediğin çocuğundan saklıyorsun ya? Ona öğretmiyorsun, ona göstermiyorsun. Bu olur mu? İşte bu memleketin halkı bu. Bu. Nerede okuyor sizin çocuk? Sorun bakayım bir. bir sorun bakayım. Fransız kolejinde, efendim, bilmem ne, St. Benua'da, bilmem sen Joseph'da, bilmem ne de yerli müesseselerin aşıladığı gavurluk yetmiyor da katıksız gavurlara veriyorlar çocuklarını. Yani sonradan gavurlaşmış olanlar bizi tatmin etmez. Doğuştan yavru olacak diyor. Süper zekalı bir çocuğu var. Bunu çok ileri seviyelerde yetiştireceğim. Nasıl yetiştireceksin? Amerikalıya teslim edeceğim diyor. Tüh! Suratına tüh seni. Yani bir gavura çocuğunu teslim ediyorsun. Onu nasıl, nasıl sana iade edecek o? Onu nasıl iade edecek sana? Senin yavrun onun eline geçmiş. Efendim bir Avrupalının eline geçmiş. İşte ona teslim edersen ne olur? Tıpkı bugünkü gibi olur. Bizim Diyanet Teşkilatımız da dahil olmak üzere. Benim de içinde bulunduğum teşkilatı zorluyorlar Avrupa Birliği'nin İslam'a uyması lazım Allah bütün beşeriyet için bu dini gönderdi halbuki şimdi çalışmalar devletin bütün kademelerindeki çalışmalar diyanetle dahil İslam dinini Avrupa topluluğuna Avrupa Birliği'ne uydurma gayreti Efendim ezan seslerini kısın dediler bir müddet evvel hatırlıyor musunuz? Minarelerden bir anda hop hoparlörlerden yüksek seslerle kim rahatsızdı? Papaz efendiler. Hahamlar rahatsızdı bu ezan seslerini kısın dediler. Tam tutmadı ama iz bıraktı. Tam tutmadı ama iz bıraktı. Ama çan sesleri püy, kıyameti koparıyor. Ve şu çanın sesini azıcık kısın diyen oluyor mu? Yo, akif merhum 70 yıla yaklaştık artık uyan ey ümmeti merhume sabah oldu uyan sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu enfası habisiyle beş on ruhi imin. enfası habis pis nefesleriyle 5-10 tane alçak adamın diyor enfası habisiyle 5-10 ruhi le'imin solsun mu gül yüzü ya Rabbi Kur'an-ı Hakim'in 5-10 tane seviyesiz alçak adamın isteğiyle Kur'an'ı söndürüyoruz biz ya Kur'an'ı söndürüyoruz ama kimse senin bileğine tutmuş değil bu çocuğa Kur'an öğretemezsin diyen yok ya sen öğretmiyorsun ya Allah'tan korkmaz peygamberinden utanmaz insanlar siz Muhammed Mustafa'nın kapısını nasıl çalacaksınız ya yani? ya o sorarsa ben size tembih etmedim mi evladınıza sahip çıktın Allah'ın kitabı böyle demedi mi nasıl sahip çıktın sen onu küfre teslim ederek kafirleştiren ellere vererek mi sahip çıktın sen bu çocuğa evvela çocuklarınız adına kendiniz hesap vereceksiniz. Çocuğu bırak, o batar gider. Sen nasıl hesabını vereceksin? Sen onu götürürsün, dinini öğreneceği yere götürürsün, o kaçarsa o zaman hesap ona ait olur. Sen götürdün, vazifeni yaptın, o orada durmadı sebeple, sen götürmüyorsun ki ya. İmam Hatip okulundan çekiyor çocuğunu, Ya niye çekiyorsun sen bunu? üniversiteye girerken 30 puanını kırıyorlar. Vallahi 130 puanımı kırsalar oradan geri dönmem ya. Ne demek bu ya? Yani 30 puana ben dinimi mi değiştiririm ya? Çocuklarınızı imam hatip okullarından aldınız. Aldınız ve bu okullar onlara dinsizleştirecek ellere teslim ediliyor. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Siz çocuk verseydiniz oralar kapanmayacaktı. Niye veremiyorsun? Annesi diyormuş ki, ablası diyormuş ki, halası diyormuş ki, o soracaklar istemiyor. Çok yok. Zaman uzun değil. Ha, hepimiz teker teker mezara doğru gidiyoruz. Sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma diyor Cenab-ı Hak. Vela tekûnenne minellezîne keddebu bi'ayatibah. Ya Muhammed sakın ha. Bakın bizzat Resulullah eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhatap o. Allah'ın ayetlerini Kur'an'ı yalanlayanlardan ne pahasına olursa olsun olmayasın. Bu inkarcılardan olma diyor Cenab-ı Hak. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam. E olursam ya Rabbi ne olur? Olanlar var. Ben de onlardan olsam. Fetekûnemnel hasim. O zaman sen Allah'ın kitabını yalanlarsan zarar içinde, hüsran içinde kalanlardan olursun senden. Her şeyini mahvedenlerden olursun. O yalanlayanlar her şeyi kaybetmiştir. Sen de onlardan olursun. İnnelediğine hakkat aleyhim kelime türadik. O insanlar ki senin Rabb'inin kelimesi onlara hak oldu. Yani bunlara azap edeceğim diye Allah'ın bir vaadi bir sözü var ya işte o kimseler var ya azabı hak etmiş bu adamlar la yu'minun bunlar inanmayacaklar onlardan dolayı sakın yanılma Allah'ın takdiri tecelli ediyor ve bunlar inanmayacaklar inanmayacaklarını azaba müstahak olduklarını Allah'ın söylediği bu adamlar iman etmez ama sen iman etmeyeceklerini bildiğin bu adamları yine imana çağırmaya devam edeceksin. E, ya Rabbi iman etmiyor bunlar. Onlar yerinde sayıyor, inanmıyor ama sen her davet edişinde yükseliyorsun. Sen görev yapıyorsun çünkü. Görev yapan mutlaka karşılığını bulur. Efendim oğluma namaz kıl dedim kılmıyor. Bıraktım artık. Hayır. Kılsa da devam edeceksin, kılmasa da devam edeceksin. Gel kızım karım neyse örtün dedim dinlemiyor beni dinlese de devam dinlemese de devam sen söyledikçe senin derecen yükseliyor sen amel defterin kabarıyor hayrın artıyor sen niye kesiyorsun canım o, o rahatsız olsun sen niçin rahatsız oluyorsun ya efendim bir şey söylersem kalbi kırılır da gücenir e, gücensin gücendirecek tarzda söyleme tatlı söyle güzel ifadelerle söyle her türlü tatlılığa rağmen küsüyorsan e, yatağını ayrı söylesin ne yapayım bana ne orası beni bağlamaz bu son derece yanlış bir şey beni böyle anlamanız lazım yani ya kırılıyoruz darılıyoruz bu hoca niye böyle sert konuşuyor her zaman söylüyorum ben bu kürsüyü sizi suçlamak için itham etmek için kullanmıyorum canım buradayım diye sizden yüksekteyim manasına gelmiyor haşa belki içinizde derecesi en düşük olan benim ama meseleyi izah için konuşuyoruz e ben kızıyorum niye kızasın canım tellerim incedir e biraz kalınlaştır tellerini ne yapayım ben senin kurtuluşun için mücadele, mücadele ediyorum niye lehindeki çalışmayı aleyhde kabul ediyorsun hangi hasta iğne vurdurur Hele böyle biraz da büyük iğneler var, çocuğu da büyü de kimse bunu istemez. Ama bilmeliyiz ki o acı iğnededir şifa. O batacak ki vücuduna sen şifa bulasın. Ben de bu iğneleri batırmaya devam edeceğim. Siz tedavi için bu iğneler batırılıyor, bizi kınamak için, ayıplamak için değil anlayışına sahip olmalısınız kimse bizim, hedefimiz değil ben bütün insanlığın cennete gitmesini istiyorum, niye cehenneme gitsin o da benim gibi bir insan ya. e sen garanti misin, hayır ben de sizin aranızda olarak cennete girmeye mücadele ediyorum, belki birbirimize tutunur da gideriz inşallah ve ethum küllü ayet bu kafirler iman etmez diyor Cenab-ı Hak niye acaba Bunların elinde yeteri kadar delil mi yok acaba? Yani ikna edecek delil mi yok? Delil yetersizliğinden mi? Mahkemeler bazı suçları bırakıyor, delil yetersizliğinden falan. Hayır. Bunlara diyor Cenab-ı Hak, her türlü mucize gelse, onları inandırmaya yarayacak, iman etmelerini sağlayacak, istedikleri her türlü ayet, her türlü delil, her türlü mucize gelse bunlar iman etmeyecek. Hatta yerevul azabel elim onlar için hazırlanan o çetin azabı görmeden bunlar iman etmezler. Ama görünce başlayacak iman etmeye ama o zaman bir faydası yok. Firavun gibi. Yukarıda geçti. Önceleri büyük lafların sahibi. Lafa bak. En hükümül âlâ. Bir toplantıda devlet adamlarına hitap ediyor. O ileri gelen Mısır devlet adamlarına diyor ki ben sizin en yüce Rabbinizim ya. Sizin Rabbiniz benim ve başka Rabbler olsa bile ben en üstünüm. Koskoca devlet adamları orada. Allah bunu zaptta geçiyor. Bu banta kaydediliyor tabi. O söyledim bitti zannediyor. Bir başka, Kale Firavun ve ma rabbul alem. Hazreti Musa ile konuşurken, Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de kim oluyormuş? O kimmiş canım, o da nereden çıktı? Bir başka toplantıda, hep bunlar Kur'an, öyle köpürüyor, tuğyan ediyor, azıyor. Ma alimtü min ilahin gayri devlet adamları, ey Mısırlılar sizin için benden başka bir ilah, bir başka yaratıcı bilmiyorum, tanımıyorum diyor. Bu ifadelerin sahibi ne dedi suazına girerken? Amentü. Ben de iman ettim dedi. Bunlar da iman edecek bu münkirler ne zaman? Azabı görünce. Ama bir faydası yok ki o Allah'a ve peygamberine inanmıyor, gördüklerine inanmıyor. Yani senin gözünden gelen bilgi, peygambere gelen vahiyden daha mı sağlam bir bilgidir? İmanda asıl olan gaybidir. Görmeden inanabilmektir, itimad edebilmektir. Gördükten sonra nenem de inanıyor zaten canım. Orada bir zorluk yok. Aksini söyleyemiyor kimse. Kendimize gelelim cemaat. Yani bu ayetler hakikaten tüyler yürüperten ayetler. Ki siz senelerdir de dinliyorsunuz. Efendim hocayı yeni dinledim. Ne anlatıyor, üslubu nedir? Benim üslubuma alışmış olmanız lazım artık. Kur'an konuşacak. Biz değil. Ben de sizinle konuşuyorum. Hem konuşuyorum hem de dinliyorum kendimi. Siz de dinliyorsunuz ben de dinliyorum yani. Başkaları için değil bu konuşmalar. Bizim için. Cenab-ı Hak cümlemize istikamet etsin. Tereddütsüz inanan kullarına Hepimiz ilhakkımız. El-Fatiha.